Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 15 Aralık 2016 Perşembe saat 11. Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'da Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Ben Utku, Zır'ı 25 dakikalık bir süre içerisinde haftanın çevre ve ekoloji gündemine değerlendirmeye, sizlere aktarmaya ve biraz da olsa hem duymadıklarınız varsa hem de duyduklarınız hakkında... Pek ortalıklarda göremediğiniz görüşleri burada sizlerle buluşturmaya çalışacağız bu haftada. Çevre ve ekoloji gündemi yine oldukça yoğun desek yeri. Gündem yoğun ama biz Yeşil Bülten'de yaklaşık 5 yıldır yapmaya çalıştığımız gibi çevre için, ekoloji için, doğa için, hayat için, yaşam için direnenlerin ...seslerini duyurmaya çalışacağız. O sesler bu ara her ne kadar az çıkıyor olsa da belki bunun altını çizerek başlamalıyım. E, zira pek çok noktasında Türkiye'nin HES'lere, termik santrallere, nükleer santrallere, maden projelerine karşı direnişlerin olduğuna tanık oluyoruz Ucu uzunca bir süredir. ...Türkiye'de yükselen bir hareket olarak... ...bir ekoloji hareketi... ...yerel mücadeleler düzeyinde ve... ...tabii ki ulusal boyuta taşındığı düzeyde sürüyor ama... ...bu sıralar artık o halden midir... ...ya da ülkedeki bu... ...ağır havadan mıdır bilinmez... ...çok ses çıktığına tanık olmuyoruz. Geçen hafta çıkan seslerden birini sizlere aktarmıştık. Trakya'da yapılması planlanan... Termik santrallere karşı Trakyalıların gerçekten kararlı bir mücadelesi var. O sürüyor, devam ediyor. Bu hafta da aslında en gündemdeki en önemli konulardan biri e, oydu. Trakya bölgesini ciddi anlamda tehdit eden termik santrallerin yenilerinin kurulmasına karşı tepkiler büyüdü. Geçtiğimiz haftadan bu yana itirazlar... E, ...çeşitli vesilelerle... ...aktarıldı. Saray, Çerkez... ...köy ve Vize'ye... ...kurulacak... ...iki termik santral projesi var malibunuz. Buna itiraz da etti. Ergene ve Trakya platformları... ...o itirazları geçen hafta sizlere aktarmıştık. Yine oradan devam edip... ...analım ki... E, ...itirazlar sürüyor. Gündemde konu... ...gündemde olmaya da devam ediyor. Paneller, imza kampanyaları... E, ...ve... ...mücadelenin her alanının bir şekilde geliştiğini görüyoruz bugünlerde. O konu devam ediyor. Biz de takibindeyiz konunun ve gelişmeler oldukça aktaracağız. Bu haftada onunla başlayıp sizlere, sizlerle aktarmış olalım. Ama bu haftamızın temel meselesi İstanbul olacak. İstanbul'da dedim ya bu mücadele noktasında... Çok gelişme olmasa da pek çok sorunlu konunun gündeme geldiğini görebiliyoruz. İstanbul'a geçmeden bir de Antalya ile ilgili bir not düşelim. Buraya Antalya'nın planlama, kentleşme sorunları ile ilgili e, düşünce ve tartışma platformu olarak kurulan Antalya Kent İzleme Platformu. 2016 yılını değerlendirdi. Antalya'da sit alanlarının yapılaşmaya açılmasıydı gündemleri. O konuda e, konuştular, kamuoyuyla paylaştılar dertleri, sorunları... Bu sit alanları konusu tabii yeni yeni bir konu değil. Öncelikle onu bu noktada vurgulamakta fayda var. Geçtiğimiz hafta yine Yeşil Bülten'de anmıştık adını. Sit alanlarının yapılaşmaya açılacağı haberini sizlerle paylaşmıştık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sit alanlarını yeniden değerlendirmeye tabi tuttu ve sit kavramını ortadan kaldıracak bir derecelendirme, adlandırma değişikliğine gitti. Ee, bu pek çok meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşuna göre sit alanlarının çok hızlı bir şekilde yapılaşmaya açılmasının önünü açacak bir sorun. Türkiye genelinde iki buçuk milyon hektar sit alanını ihale ettiği şirketler üzerinden gözden geçirdi bakanlık. Ve sit kavramını tedavüden kaldıracak bir düzenleme yaptı. Sit olmaktan çıkarıldı. Kim yerler, kimi yerlerde ise derece düşürüldü. Birinci, ikinci ve üçüncü derece sit alanı olarak anılmayacak. Bundan böyle jeolojik dönemlere ait ender bulunan ve olağanüstü özelliklere sahip yerler Sit Çalışması Bakanlığı'nın Doğa sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel araştırma projesi adıyla yapıldı. 2014 yılında başlamıştı ve devam ediyor. Kanun hükmünde kararnameler düzenlemeleri şüphesiz ki kolaylaştırıyor ve hızla bir sit alanlarının e, yapılaşmaya açılması gibi bir problemle bir sorunla karşı karşıya. ...kalıyor tüm Türkiye... ...biz bu meselenin... ...birazcık İstanbul ayağına da bakacağız... ...İstanbul'da hızla... ...ve hatta gördüğüm... ...bugüne kadar gördüğümün... ...çok ötesinde bir hızla bir... ...dönüşüm yaşanıyor değerli izleyenler... ...bu e, karanlık gündemde... ...o kapkara gündem içerisinde... E, ...silinip gidiyor yer bile... ...bulmuyor bu değişiklikler... ...çok... ...mutluyuz ki açık radyo var... Biz bunları burada konuşabiliyoruz en azından dinleyenlere ulaştırabiliyoruz. Ona geçmeden İstanbul'un meselelerine geçmeden bir konuyu daha yine gündeme getirelim. Sivil Toplum Kuruluşları Garanti Bankası'nın karbon ifşa projesi iklim liderleri küresel A listesinde yer almasına dair bir değerlendirme yaptılar. Avrupa İklim a 350.org yeryüzü derneği. E, ve BankTrack Garanti Bankası'nın kendini iklim lideri olarak göstermesine bir tepki gösteriyor. Ve küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden biri olan kömürlü termik santrallere finansman sağladığının e, altını çizerek bu tepkisini dile getirdiler. Bu hafta içinde kömürü de atlamak, unutmak olmaz. Zira zaten Tra Trakya'daki termik santral meselesini gündeme getirerek başladık. Geçen hafta da detaylı konuştuk. Yine bu projelerin bir de finansman ayağı var ki çok önemli. Eğer bankalar finansman sağlamasa böylesi projelere projelerin yapılma ihtimali de tabii yok. Siz de takdir edersiniz. İstanbul'un meselelerine değineceğiz dedik. Artık yavaş yavaş geçelim. Her hafta neredeyse bir yenisini paylaştığımız bir hafriyat kamyonu cinayetiyle başlayalım. Bu kez sarı yerdi yer. Sıklıkla zaten o civarlar oluyor İstanbul'un kuzey civarları oluyor çünkü kuzey ormanlarını da tanınan müthiş bir yapılaşma devam ediyor İstanbul'da ve hafriyat kamyonlarının en yoğun olduğu bölge kuzeyi Sarıyer'de bir babane ve iki torunu bu kez hafriyat kamyonu terörü. ...diyelim artık. Öyle zikrediliyor... ...çünkü sosyal medyada da öyle tepki gösteriliyor... ...konuya. Hafriyat Kamyonu... ...terörü hashtag ile tepkiler geliyor... ...ve o Hafriyat Kamyonu... ...terörü... ...yine ne yazık ki... ...can aldı. Ferahevler Mahallesi... Menekşe sokakta oldu. Hatice Aluç ve iki torunu... ...yolda karşıdan karşıya... ...geçerken Hafriyat Kamyonu altında kaldılar. Ve... ...Hatice Aluç... Aluç'la torunu yaren Aluç'a orandı. Birileri yardım etse de e, hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki yaren Aluç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babanenin durumu ağır. Hafriyat kamyonu biz burada yaşıbiten de yine her hafta zikrediyoruz ki hafriyat kamyonları gerçekten can alıyor. Bu korkunç Hızlı yapılaşmanın, fütursuz yapılaşmanın bir sonucu gibi adeta bunlar yaşama nasıl mal olduğunu gösteriyor bu sorunların, bu meselelerin önemli konulardan bir diğeri. Valideba Korusu, Valideba Korusu önemli bir direnişle de hafızalara kazındı. İstanbul Üsküdar'daki Valideba Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların inşasına izin verildi. Buranın birinci derece doğal sit alanı olduğunu hatırlatalım. Az önce aktardığımız sit alanları ile ilgili düzenlemenin de ne kadar böylesi e, yapılaşma projeleriyle ilintili olduğunu hatırlatalım sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu kararıyla Koruya demonte yapılar inşa edilebilecek. Twitter hesabından tepki gösterdi Valideba gönüllüleri karara karşı mücadele edeceklerinin altını çizdiler. Valideba kurusunun site alanı olduğunun da altını çizdiler. Valideba Gönüllülerinin açıklamasında e, kısaca Aktaralım sizlere bugün bir kez daha sizlerdeki valide bakorusu düşüncesinin rant sevdası olduğunu gördük diyerek tepki gösterdiler. Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nden e, bir karar daha çıktı aslında. O da oldukça tartışmalı bir karar. Onun da altını çizelim ki e, Üsküdar bu kez bu kararın adresi Üsküdar sahilindeki o dolgu alanı ...bir süredir zaten e, adı geçiyordu meselenin e, Üsküdar özelinde de. Şemsipaşa Camii ile Üsküdar iskelesi arasındaki sahil kısmı bu kez doldurulacak. 125 bin metrekarenin 12 bin metre karesi dolgu alanı olacak... İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden CHP'li üyelerinin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla geçti karar Kız Kulesi yönünde bulunuyor bu Şemsipaşa Camii ile Üsküdar İskelesi arası kazıklı sistem teras alanı olarak doldurulacak ...12 bin metre karelik ekstra bir alan sağlamayı amaçlıyorlar. Meydan basfını yitirdiği için Üsküdar Meydanı... ...meydan basfını geri kazandırmak için yapacaklarını söylüyorlar bunu. Roma Parkı'nda yine tartışmalı bir inşaat sürüyor... Roma Parkı da gündemlerimizden biri olacak asli gündemlerimizden birini de bugün sizlere şöyle paylaşalım ki İstanbul'da artık kalmadı yeşil alan ee, İstanbullular bilir yeşil olarak görebileceğimiz yerlerin çoğu e, kışla arazileri askeri arazilerdi artık bunların da devrine başlandı CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi şehir merkezlerinden taşınan askeri arazileri ilişkin soru önergesi e, verdi. Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli'ye ve o soru önergesi sonucunda yanıtlarını aldı. Esenler ilçesindeki 3 kışlanın Esenler Belediye Başkanlığı'na, Sancaktepe ilçesindeki 2 kışlanın Sağlık Bakanlığı'na, Maltepe ilçesindeki kışlanın da Marmara Üniversitesi rektörlüğüne devredildiği açıklandı. Bu konuyu biz de... Gülay Yedekçi ile gündeme getiren Bir Gün Gazetesi'ndeki haberle gündeme geldi konu. O e, verdiği soru önergesiyle gündeme getiren Gülay Yedekçi ile konuşacağız. Telefon attığımızda şimdi kendisi. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyiyimler Teşekkür Şimdi, ediyorum. Teşekkür ederim, sunuyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Ben de onların adına teşekkür edeyim sizlere. Efendim e, İstanbul'da korkunç hızlı bir e, adına her ne koyacaksak, rant, talan, yapılaşma her ne şiddetle bir e, kelime kullanacaksak buraya kullanalım ama her şeyin çok hızlı olduğunu görüyoruz. Her hafta burada bu programda paylaştığımız hafriyat kamyonu altında can veren insanlardan görüyoruz bunu. Ve e, bu yapılaşmanın e, ...ülkedeki bu ağır havanın etkisiyle çok da gündeme gelmediği aşikar ama e, konuşmak, söylemek lazım. Özellikle bu askeri alanlarla başlayalım istiyorum. sizde e, o konuyu gündeme getirdiniz, verdiğiniz soru önergesiyle. E, ne planlanıyor efendim İstanbul'daki bu askeri alanlara, tek yeşil alanlarımıza, ender yeşil alanlarımıza diyelim? Evet. Önceki teşekkür ediyorum. Yani her şeye rağmen direnip bu programı yapabiliyor olduğunuz için hem Açık radyo hem size... Çok teşekkür ediyorum. Evet doğru şu anda insanların ölümleri konuşuluyor. Terör çok ciddi boyutlarda. İnsanın yaşama alanları belki can, canın daha ikinci plana düşüyor. Ama sonuçta bu durum sanki bahane edilerek böyle bir gemi düşünün. Her gün bir ne bir gerik açılıyor. Ve biz artık takip edemiyoruz. Her gün yepyeni bir rant alanı açılıyor. Sizin de cümleyi kurarken rant olabilir efendim başka şey olabilir dediniz çünkü bazen kelimeler yapılan işlemi anlatmaya yetersiz kalıyor. Hani rant belli bir yerden biz gelir elde etme olabilir ama bu artık vahşi kapitalizmin bu insanlarca aşırı derecede kullanılıyor olmasının artık Türkiye Türkiye'deki Türkçedeki kelimelerin de yetmez hale gelmesini sağladı. Buna rant değil. Buna da değil. Bu başka bir şey. Yani düşünün daha önce bir 80. madde geçirmişlerdi. İtirazlarımıza rağmen orada işte bütün e, kıyı alanlarını vesaire işi, e, yatırımcının önünü açıp da e, onlara herhangi bir vergi bile ödemelerine gerek kalmadan üzerine bir de enerji e, desteği de sağlayarak e, hatta SSK primlerinde gümrük vergisinde bile e, çeşitli katkılar sağlayarak neredeyse gel burayı talan et deme zihniyeti hakimdi. Roma Bostanları Cihangir'de ee, biz onla ilgili bir iki çalışma yaptık işte e, meclisten geri dönüş bekliyorum e, Üsküdar'da dolgu alanı dediniz mesela e, şimdi yüzde onluk bir alan anlattığınız alan ama biliyorsunuz bunlar böyle ufak ufak giriyorlar sonra zaten onlara çıkmıyorlar o on iki binlik alanın e, eminim tamamını ve daha sonra e, daha da hiç olmayan yerlerini de dahil ederek belki de Boğaz'ın iki yakasını betonla birbirlerine birleştirecekler. Yani aslında bizi dinliyorsa Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı hiç uğraşmasın bu tür şeylerle. Doğrudan boğaza beton atsın, üzerine de kaç kat istiyorsan yapıyı çıksın. Bunun başka bir anlamı yok ki zaten genel kurulda da söyledim ben. Kendisi de oradaydı yüzüne karşı söyledim. Fransa Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklama yapıyor. Ben önümüzdeki dönem 1000 kilometre fotovoltaik yol yapacağım. Bu işte enerji ihtiyacımızın bir kısmını karşılasın diyor. Bizim Çevre Bakanı'nın açıklamasına bakın. Put yapmışsınız çevreyi, sermayenin önünü açacağım. Sahilde de 100 metreye kadar yapılaşma izni bizde izin vereceğim demeye getiriyor. Yani şimdi bir kere anlayışta bir sıkıntı var. Şimdi bu doğal sit alanlarının imara açılması hani böyle şaka gibi bir şey. Yani bu böyle mümkün olabilir bir durum değil. Neyle tariflenebilir, neyle örneklenebilir bilmiyorum. Artık aklın durduğu yerdeyiz ama her şeyi para olarak, her şeyi imtiyok olarak görmek ve karşınızdaki insanların aklıyla dalga geçmekte böyle bir şey bahsettiğiniz askeri alanların e, imara açılmasıyla ilgili duyduğumuz endişeden şimdi evet ben onunla ilgili dokuz tane e, soru sordum yani dokuz ayrı önerge verdim bir tanesini lütfetip cevap verdi oradan açıkça aslında imar açılacağını bir itirafı o alanların. Zaten aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Şimdiye kadarki askeri alanlara bakın. Maslak 1453'ü nerede yükseldi? Ya da alo? Buyurunuz biz dinliyoruz efendim ee, sizi. Ya da diğer askeri alanlar bu çalışmalar nerede oldu? işte Sarıyer'deki askeri alanların şimdiki durumunu. Lütfen bir bakın yani bu alanların kesinlikle ranta açılacağı belli zaten bazı firmalar bunu pazarlıyorlar. Bir grup firma diyor ki işte ben burayı size imara açarım şu kadar liraya her yerin rahiç bedelini belirlemişler ve bunlar e, bunu bir e, nasıl diyelim yağma hasanın böreği gibi bu kenti e, yok edip e, yerine kim ne yaparsa yapsın yani şu anda öyle bir durumdayız ki Taksim meydanına parasını verip istediğiniz binayı dikebilir durumdasınız. Peki bu nasıl işlem nasıl yapılıyor Biz, Gülay Hanım? Önemli bir, bir şey söylediniz. Yok. Yani e, ben şurayı e, ranta açayım de, diyebileceği bir mekanizma birilerinin ya da imar açayım diyebileceği bir mekanizma birilerinin nasıl yaratılıyor? Çünkü siz ya, e, izleyen, ya sana, dinleyenlerimize aktaralım. Sana, evet. Siz bir belediye meclisinden tamam. de geldiğiniz için bu işleyişi iyi biliyorsunuz. Evet. Sizden dinlemek şimdi, isteriz. Şimdi bu son e, bütçede Çevre ve Şircilik Bakanlığı bütçesine konuştum. Orada da çok detaylı anlattım ama belki burada o kadar zamanımız yok. Şurada şunu söyleyebilirim. Mesela Gazi Osman bir kentsel dönüşüm vakası vardı. Bu kentsel dönüşüm vakasında biz dava açtık ve kazandık. Yani bakanlığa karşı davayı kazandık. Bakanlık ne yaptı biliyor musunuz? Yasayı değiştirdi. Yani bizim davayı kazanma gerekçelerimizi iptal ettiren bir yeni düzenleme yaptı. Sonra da bakanlık ben aynı zamanda çevre bahçelik turizm Ulaştırma komisyonundayım. Bize bir sunum yaptı. Sunumda bakan ne dedi biliyor musunuz? Gazi Osman Paşa'daki kentsel dönüşümün önündeki yasal engelleri kaldırdım dedi. Yani bu bir bu bir çok ayıp bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir durumdalar ki mesela diyelim ki sizin eviniz bir eviniz bir arsanız var. Oraya gelip ee, o mülkiyet hakkınızı gasp etme durumunda ama diyelim ki bir Boşluk buldu e, kanunda vatandaş ve siz o şeyi kazandınız. davayı bakanlar karşı kazandınız. Ülkiyet hakkınızı da bir anlamda yok eden yeni bir yasa değişikliği geliyor. Dikkat ediniz, Türkiye'de en çok yasa değiştirme e, bu şeydedir. E, kamu ihale e, kurumundadır ve e, kentsel dönüşümle ilgili 6306 sürekli yönetmelik değişiyor. Mesela biz Anayasa Mahkemesi'ne verdik iki tane maddesinin iptalini sağladık. Yeni torba yasayla 70 tane tor maddeyi bir torbaya koyuyorlar. O da ayrı. Yani kurbağa adam da var torbanın içinde. Kanun hükmünde kararname de var. Orada da geri getiriyorlar mesela. Hiç sanki o anayasayla iptal edilmemiş gibi. Şimdi burada da nasıl yapıyorlar diyorsunuz? Bu mantıkla yapıyorlar. Yani nasılsa biz yaparız. Mesela bu hatırlar mısınız? Geçenlerde herhalde hatırlarsınız cinsel istismarla ilgili bir önerge getiriler. Evet. Şimdi ona nasıl getirirler diye Tabii zaten şok olmuştum ve açık oylama hemen isteyelim dedik. Yani bunu nasıl getirirler? Yani artık böyle nasıl diye bir soru yok. Gözleri dönmüş durumda. Ne istersek yapabiliriz. Her şeyi e, yapmaya kadiriz. Çünkü kabul edenler etmeyenler. Zaten meclisteki oylamaları lütfen çok rica ediyorum. Zaten yediden sonra izleyemiyorsunuz da. E, bir, bir, bir ara en azından gündüz vaktine düşerse lütfen izleyin. Meclisi yöneten başkan meclise bakmıyor bile. ...kabul edenler, etmenler kabul edilmiştir diyor. Yani çoğunluk demokrasi, yani demokrasi çoğunluğun e, despotizme haline getirme, çoğunluktan tamamen uzaklaşma diye bir anlayış var. Şimdi birinci derecede doğal sit alanlarının yapılaşmaya açılması, yani hazine ve arazilerin arazilerinin e, vatandaşa ya da sermayeye satılması... Bu kabul edilemez doğanın bir daha asla geri dönülemeyecek şekilde yok edilmesi ve doğrudan hükümet tarafından kaçak yapılaşmanın özendirilmesi anlamındadır. Yani sen kaçak yapı yap bir şekilde yolunu bulursun. Demektir. Bir not Sütlü. düşebilir miyim ee, Gülhan evet. Hanım? Çünkü yani önemli olduğunu düşündüğüm bir cümleniz evet. vardı. Bizlerin de aklıyla artık alay ediliyor dediniz. Evet. Ee, i̇ki haber paylaştık. Son o iki haberi söyleyeyim. Biri İstanbul'un kalan ender yeşil alanlarından bu askeri arazilerin yapılaşmaya açılacağı. Sizin soru önergenizin evet. de konusu olan mesele. Evet. Bir de Üsküdar'daki dolgu. Üsküdar'daki dolgu projesi için e, AK Partili meclis üyeleri projeyi şöyle savunuyorlar. E, deprem toplanma alanı yok bölgede. <gülüyor> Onun için yapıyorlar yapacağız diyorlar. Bir yandan da hemen Selimiye'de mesela örneğin oralar yemyeşil askeri alanlar bir taraftan <gülüyor> da. <Yani gülüyor> Şimdi işte yusulakla şöyle alay ediyorlar. Bilmiyorum terkim edildi. Bir sene kadar önce bir şey dile getirmiştim. Ben Pendik Belediye Meris grubu fay hattının yerini değiştirdi biliyor musunuz? Evet. Tabii. Bir petrol istasyonuna ruhsat verebilmek için fay hattının yerini değiştirdi. Ama sonra bir sene sonra orada deprem oldu. Yani hayatımın yerleşmeleri bir şey yaramadı. Yani şimdi gerçekten kendilerini akıllı zannediyorlar. Ve oradaki para, ramp yani bir de doymuyorlar da. Hiç gözleri doymuyor. Ben geçen gün onu da söyledim çok açık basına da yansıdım. Ne istiyorlarsa ne kadar istiyorlarsa her birimiz bu vatanı, ağacı, gezi parkını, Haydar Paşayı, Validebağ'ı. Yedi kuleyi, insanın yaşamına dair hasan keyfi her yeri savunan insanlar olarak hepimiz parmağımızdaki yüzükle dair her şeyi verelim. Kaç paraysa toplayalım aramızdan bu adamlara verelim ve bunların bu para hırsı bitsin. Yeter ki kentlerimizden bu yani dokunmasınlar artık insanların nefes alacağı bir kuzey ormanları vardı. Artık kuzey ormanımız diye bir orman kalmadı biliyorsunuz zaten İstanbul'da, Türkiye'nin hiçbir yerinde. Bir alan kalmasını istiyorlar. Mesela Türkiye'de 831 tane doğa sit alanı var. Arkeolojik, kentsel tarihi sit alanlarına katarsanız 6812 tane sit var. Şimdi gözünü buna dikmiş adam. Diyor ki Kapadokya'da ben istediğim inşaatı yapayım diyor. Ben diyor gideyim mesela Ayder Yaylası'nda bilmem kaç bin kişilik otel yapayım diyor. Çünkü diyor artık diyor normal oteller diyor, eskisi kadar iş yapmıyor. Yeni bir anlayış kazandırmam lazım diyor. Ve rantı yasal hale getiriyorlar. Şimdi bu rantın yasal hale gelmesi çok ciddi bir tehlikedir. Ee, her tür ahlaksızlığı yapıp sonra buna kılıf hazırlıyorlar. Buradaki ahlaksızlık da rantsal hırsızlıktır. Grant rant, rantı yasal hale getirme mantığı hani kabul edilebilir bir şey değil. Yani önce bir şey yapıyordun. Mesela ee, bir Yeşil ne konut yaptılar. Mesela Fatih'te bir alanda ben o zaman belediye meclisinde birebir biliyorum. O zaman bakan, o zamanki Çevre ve Şehircilik Bakanı için bu orada ortaklığı da olduğunu söylenmiştik. Bunu da çok çok gündeme getirmiştik. Bugün onun bin katı yapılıyor ama orada çok bariz bir örnek olduğu için söyleyebilirim. Bir yeşil alana inşaat yapıyor. İnşaatın yapılmasına belediye gözlüyor. Yani orada bir vaka olarak bir inşaat oluyor. Bu sefer itiyorlar gündeme. Diyorlar ki ama efendiler bu inşaatı yıkmayalım. Bakın tamam haklısınız yeşil alandı burası ama işte konut yapılmış. Hemen konut imarı veriliyor oraya. Ondan sonra da onun etrafı da onun istediği şekilde revize ediliyor. Yani aslında şu anda Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı şey de bu anlayışken olarak böyle yani bir fiili durum yaratıp sonra o fiili duruma yeni bir yasal düzenleme getirme. Bu anlayış ee, bir hukuk devletinde, bir sosyal hukuk devletinde asla kabul edilemez bir anlayıştır. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Atatürk'ün kurduğu ve öyle yaşamak isteyen insanlar olarak bazı değerleriyle var olan bir ülkeyiz. Şimdi şu anda konuştuğumuz konunun alanı olarak da biz dört mevsim aynı yanda yaşayan, işte içine fırtına valisi olan Hasan Keyfi olan, Hasan Keyfi özellikle söylüyorum çünkü bakanlık Başvuruda bulunmadığı için UNESCO'nun 10 kriterinden 9'unu sağladığı halde bakanlık başvuruda bulunmadığı için listeye alınmamış bir şeydir. Kültür Bakanı'na bütçede sorunun bana başvuruda bulunacağını söyledi. Onun takipçisiyim hiç ihtimal vermiyorum ama yine de takip edeceğim. Şimdi anayasanın... Alo. Buyurunuz efendim. Ben, Hasan Kefe Dair bir not belki Ilısu Baraj suyu altında kalacağı için orayı korumak pek istenmeyecek gibi duruyor. Evet. Ilısu Baraj Gölü dediğimiz 60 yıllık en çok 70 yıllık bir ömrü olan bir barajdır. Yani 7 bin yılın üstünde bir tarihi kültürel değeri olan bir kenti 60-70 yıllık bir baraj gölü için feda etmek mümkün müdür? Bu ancak akılsızlık örneğidir. Hiç kimse kusura bakmasın. Türkiye'de bugün Tuz Gölü kurudu. Yani e, hiçbir anlamda bir e, doğru çalışma şekli yok. Ama e, işte orada bir e, kolaycılığa kaçma. Orada işte bilim, bilimsel ve kültürel değerlerden uzaklaşınca hangi barajı nereye yapacağını bilmiyor. Adam oraya bakmıyor ki orada bir tarihi kent var mı yok. Umursamıyor da zaten. Biz onu taşıyacağız diyor. Taşınamayan eserler var orada. Yani dağılır o yapılar. Taşınamaz. Neyse o belki detayda bir şey. Ama bu yapılan e, çalışmalar kıyıların, ormanların e, yağma ve talan düzenine e, doğrudan e, altın tepsiyle e, sunulması evet. anlamına gelir. Şimdi Sayın Bakan'a da e, açıkça herkesin önünde canlı yayında da söyledik. Yani hükümetin bir çevre bakanlığının yapması gereken şey ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapması gereken şey bir kent vizyonu ortaya koymaktır. Dünya değişiyor. Ben bir gün gelecek miyim maalesef üzerinde çalışıyorum. İnsanların ilerleyen yıllardaki ihtiyaçlarına da cevap veren, kendi enerjisini kendi üreten, çevreye sıfır zarar veren, sıfır karbon salınımı olan, gri suyu kullanım suyunda kullanabilen, yeni bir kent anlayışı böyle bir vizyon sunacağına bakanlık ya da belediye başkanlığı hiç böyle şeyler uğraşmıyor. Sürekli bir imarla, sürekli bir inşaatla mesela her gün İBB'ye gelen, her toplantısında İBB'ye gelen şeyleri bir bakın lütfen. Kaç tane ranta, imara açılma yeri var. O, o İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiç çevreden, yani kültürden, yeni bir kent anlayışından, yeni bir vizyonda bahsedilmiş mi acaba? Orada sadece beş katlı binaları yıkıp üstüne on yedi, 25 beş Aralık'ta üst üste koydukları ayakkabı kutuları gibi Toki'nin yaptığı kutu kutu binalar yani hiçbir... E yönü, rüzgar yönü, güneş yönü ya da topografyası ya da o kentin herhangi bir kimliği e, özetilmeden niteliksiz bir yapı stoğu oluşturuluyor. Hı. Bunu kabul etmek mümkün, elbette değil, mümkün değil. O konuda da benim önerim var çok açık. Gülay Hanım işte vaktimizi maaşına... değil, nokta, yani vaktimizin sonuna geldiğimiz için belki bir sonraki e, programımızda dinleyelim. Bir cümle ile sizden son bir cümle rica ederim e, Yayın akışında bozmayalım evet. radyoyunu. Tabii bozmayalım ama şunu söyleyeyim şöyle bir önerimiz var ya buna hep para para istiyorlar ya yani. çok ki başkanın maaşını üç katı çıkaralım bir daha kentlere dokunmasın evden de dışarı çıkmasın yani çalışması gerekmiyor ama şunu söylemekte fayda var sit alanlarının e, doğal yaşamın tahrip edilmesi bir daha asla geriye dönülemeyecek bir e, de, durum yaratır ve bunlar gittikten sonra bunların yarattığı bu, e, kötü durumu temizlememiz de İmkansız hale gelebilir. O anlamda insanımızın bizi duyan, dinleyen, sesimizi ulaştırabildiğiniz herkesten rica ediyorum. Toplumsal muhalefeti ayağa kaldırmak zorundayız. Hep birlikte direnmek zorundayız. Yani burada Cihangir'deki Roma Bostanı'ndaki arkadaşımız da, Valide Bağ Korusu'ndaki insanımız da Efendim, Fırtına Vadisi'ndeki kardeşimiz de Yeşil Yoldaki evet. e, Hava Anamızda yan yana durmak zorundayız. Çünkü evet. bunun başka bir e, yolu kalmadı. Direnmekten başka bir e, yol yok. Onun için birbirimize biraz daha yakın durmak zorundayız. Ben bu yayını yaptığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de Sağ çok olun. teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun efendim. İyi çalışın. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi konumuzdu. Yeşil Bülten'de İstanbul'un meselelerini konuştuk ama tabii ki konu genişledi. Kapatalım Bülten'i haftaya yine aynı saatte buradayız. Yeşil Bülten